Herhangi bir konu görüşülürken yahut da bir olay olurken heyheylenerek ona şevk veren insanlara goygoycu denir biliyorsunuz. Goygoyculuk adeta bir şeyi kışkırtmak manasına belki de eşlik etmek manasına gelen bir kelime. Efendim goygoy aslında bir tarihi anlamı olan kelime. Muharrem ayında İstanbul'un dilencileri yahut büyük şehirlerin dilencileri bir araya gelir derlenip toparlanır. Aynı ...tipte giysiler giyerek, aynı şekilde cübbelere bürünerek halk arasında altışar kişilik gruplar halinde dolaşırlarmış. Bu altı kişilik grubun tamamının ama olması, yani gözlerinin görmemesi kuraldandır. Şehrin kör dilencileri birbirleri arkasına, biri diğerinin omuz, elini omuzuna koyarak... ...yahut da biri diğerinin değneğinden tutunarak ilerler, önlerinde de bir tane ya topal... Ya çolak işte herhangi bir bedeni arızası olan özürlü bir vatandaş bulunur. O bir mersiye okur. Mersiye'de genellikle Hz. Hüseyin'in şehadeti anlatılır. Acıklı ve lirik bir mersiyedir. O mersiyenin arkasından ötekiler goy goy canım, goy goy canım diye tempo tutarlar. Aslında bu goy goy canımın hey kaygılı canım ifadesinden hey kaygılı canım ritmik olarak tekrarlandığı zaman goy goy canım şeklinde gelmesinden ibarettir. İstanbul'da Şehzadebaşı Camii'nin ön tarafındaki taphanede yerleri olan bu insanlar her birleri birer kese taşır, keselerinde ikişer göz bulunur. Bu iki göz 12 12 göz haline gelir. Böylece 12 ayrı hububat Kendilerine verildiği zaman, çünkü dilendikleri zaman herkes para vermiyor. Kimisi arpa, kimisi mercimek, kimisi buğday, kimisi nohut vesaire veriyor. Kapı kapı dolaştıkları için. Her bir kesenin içerisinde bir başka erzak bir araya geliyor. Bunları daha sonra taphaneye getirip aşure yapıyorlar. Yahut yemek olarak pişiriyorlar. Yine İstanbul'un fakir fukarasına dağıtılacak şekilde dilencilerin adeta... Muharrem ayı bir nevi kendilerinin hayır hasinatta bulunma ayı gibi. Düşünün şimdi bir şehrin dilencilerinin bile kendilerine bir şey ikram eden, ihsan eden insanlardan aldıklarını başkalarına ihsan edecek bir ruh taşıyor olmaları, toplumun nasıl bir insicam içerisinde ve birbiriyle kenetlenmiş olarak yaşadıklarını bize göstermektedir. Efem goygoycular birbirleri peşinden giderlerken aslında... Biri diğerinin eli ayağı, gözü kulağı olmaktadır. Söyledikleri ilahilerin içerisinden bir tanesi çok meşhurdur. Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da, Bağdat'ta hiç durmadan söylenen bir ilahidir. Şöyle der bu ilahide, Kerbela'nın yazıları, şehit olmuş gazileri, Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Arkasından Hey Kaygılı Canım, Hey Kaygılı Canım, nakarat hali. Kerbela'nın ta içinde, Nurbakır siyah saçında, yatır alkanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Yine Hey Kaygılı Canım şeklinde e, devam etmektedir. Goygoycular bir evin önüne gelip orada kaside okumaya, ilahi okumaya, bazen bir e, güzel gazel okumaya başladıklarında Ev sahibi içeriden onların okudukları kasidenin yahut da şiirin sonuna kadar gelmeleri konusunda onlara mühlet verir. Yani sonuna kadar dinler. Dinledikten sonra tam sona gelindiğinde kapı açılır. Her ne verilecekse bir gülümser yüz ile, bir iyi niyet ile belki de haklarında dual ederek kendilerine takdim edilir. Onlar da böylece kapıdan gönül rızası ile ayrılıp gitmiş olurlar. Hey kaygılı canım.